Bölüm 315 Bilerek Yalan Yere Yeminin Büyük Günah Oluşu Hadis 1714 i̇bn Mesuttan, Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim, bir Müslümanın malını haksız yere elinden almak için, yalan yere yemin ederse Allah'ın gazabına uğrar. İbn Mesud der ki: Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kitabından bu hadisi tasdik eden şu ayeti okudu. Doğrusu Allah'a karşı verdikleri sözü ve yeminleri az bir menfaat karşılığında değiştirenler var ya işte onlar öteki dünyanın nimetlerinden faydalanamayacaklardır. Allah kıyamet günü onlarla ne konuşacak ne de yüzlerine bakacak ve onları günahlarından arındırmayacaktır. Onlar için acıklı bir azap vardır. Hadis 1715. Ebu Umame İyas İbn Salebe el Harisi'den Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse yalan yere yemin ederek, bir Müslümanın hakkını gasp edip helal sayarsa, Allah o kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar. Bunun üzerine ashabdan biri, Ya Resûlallah! Eğer o hak, değersiz bir şey ise, yine de böyle midir diye sorunca, Peygamberimiz, misvak ağacından bir dal parçası olsa bile böyledir buyurdular. Hadis 1716 Abdullah İbni Amr İbni Aslan Allah onlardan razı olsun. Bildirildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Şöyle buyurdular. Büyük günahlar şunlardır. Allah'a ortak koşmak, ana-babaya itaatsizlik etmek, haksız yere bir kimseyi öldürmek ve yalan yere yemin etmek. Buhari'nin diğer bir rivayeti şöyledir. Bir bedevi, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, ''Büyük günahlar nelerdir?'' diye sordu. Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'a şirk koşmaktır buyurdu. Sonra hangisidir deyince Yemin gemuz buyurdu. Hadisin ravisi Abdullah ibni Amr der ki ben yemini gemus nedir diye sordum. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın malından bir parça alabilmek için Yalan yere yapılan yemindir, buyurdular.